Herkese merhaba. Açık Mimarlık'ta bugün çok özel bir konuğumuz var. Bir süredir konuk etmeyi düşündüğümüz saygıdeğer hoca, tasarımcı ve şimdi de İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin başkanı Ersen Gürsel yanımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, yeni başkan seçildiniz. Yaklaşık bir ay önce değil mi? Hı hı. O zaman önce diğer Ersen Gürsel portrelerine girmeden önce önce şu başkanlık ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nden bir başlayalım. Ee, şunu sormak istiyorum. Bir kere sizin kendi bakış açınızdan bunun bu e, kurumun mimarlık gündemindeki hani payı, etkisi, kurulma amaçları çok kısaca sizin bakış açınızdan nedir? E, derneği kurul, e, kurma amacımızın Hı -hı. E, ilkeleri içinde e, farklı bir söylemle mimarlık nedir? Toplum mimarlığı nasıl algılıyor? Ve e, mimarlık alanıyla e, toplum arasındaki ilişkileri kurmada biz bu mesleği nasıl araç olarak kullanabiliriz? Şeklinde bir şey oldu. E, derneğimizin e, çoğu bütün bu mimarlık faaliyeti kentsel alanlarda yapılıyor. E, sadece kritik etmek değil, e, yapılı çevreye de yer alan mimarların da, üyelerimiz arasında mimarların da kendi kendilerinden kritik etmelerini imkan tanıyan bir platform oluşturmaktı. Dernek böyle oluştu. Derneğin tüm üyeleri mesleki faaliyetini mimarlık olarak pratiğini yürüten insanlardır. Arkadaşlardır. Katıl Ve çok önemli figürler aslında. Evet, çok önemli figürlerdir. Yani Ve Türkiye'deki, siz de dahil olmak üzere e, Türkiye'deki güncel mimarlık Evet. Skalasını. Evet. Hani İstanbul özelinde değil aslında. Evet. Diğer dernekleri de Ankara'da da var sanırım. Hani genel olarak baktığımızda belirli yan insanlar. Evet. İzmir'de de var. Evet. İzmir'de de var. Ee, zaman zaman bir araya gelerek kendi yaptıklarımızı kritik ediyoruz. Nasıl bir süreç bu kritik süreci? Onu bir açar mısınız? Çok zor. Kolay Hı -hı. değil. E, çok kırılgan olmayı, çok kırılgan bir süreç. Burada çok hassas olmak durumundayız. E, i̇lginç olan şey şu. E, de söylediğim zaman. Kritiği yermek anlamında değil, kritiği o yapının veya o proje mimarının e, e, tasarladığı e, yapının e, var olan e, değerleri üzerine yapmak. Yani sevdim sevmediğim şekli kesinlikle e, üzerine durmuyoruz. Sadece e, mimarlık, çevre e, açısından bir değerlendirme yapıyor. Kullanılan teknolojiler... Çünkü sorulan her soru esasında o kritiğin o e, mimari yapının, e, e, mimarlık yapısının mimarına e, kritiğin ölçütünü belirliyor. Sorulan her soru. Nasıl bir teknoloji kullandınız? Neden bu malzemeyi seçtiniz diye bir hmm. şey sorduğumuz zaman cephe kaplamasında zaten esasında o da kritik ediyorsunuz demektir. Evet. Ha, bu malzeme ondan sonra bunu e, hep beklentimiz su. Lütfen savunma yapmayalım. Bir jüri ve savunma durumu yok. Kesinlikle yok, öyle evet. bir şey söz konusu. Aslında şimdi bu kritik meselesinden gitmek istiyorum çünkü önemli bir şey. Sanki şöyle bir tespit yaparsam bana katılacağını düşünüyorum. Bizim meslek hayatında birbirimize kadar yakın arkadaş da olsak mesleki birlikteliğimizin dışında proje hayat projelerimizi meslek hayatımızı rahatça kritik edeceğimiz ortamlar yok. Yani. Buna katılıyor musunuz önce onu merak ediyorum. Ee, Şu andaki şey dışında hani sizin önerdiğiniz bu Serbest Mimarlar Derneği'nin platformu dışında sosyal hayat ve diğer ortamlardan bahsediyor. Buna yüzde yüz katılıyorum. Çünkü herkes e, e, kritik sürecinde kendi subjektivitesini ortaya koyuyor. Kendini anlatmaya Sizin dediğiniz gibi. gibi fazla mı hassas oluyorlar? O, çok hassas oluyorlar tabii. Bu yanlış bir şey gibi geliyor jürilerde de benzer şeylerle karşılaşız. Bir proje vardır. Projeler dizisi vardır. O projeyi okumaktır önemli olan. Yani o gelen yarışmaya katılan projelerin düşünceleri üzerinden kritik yapılması gerekir. Yoksa kendisine sahip olduğu mimarlık şeylerinin ölçütlerinin içinde yapmaya kalkarsa hata yapar. Kendine benzer bir şey çıkar. Bunun en güzel örnekleri şudur. Akademilerde Özellikle resim bölümü e, bölümünde. E, bakarsınız öğrencileri hocalarına benzemiştir. <gülüyor> Ama bir hoca vardır. O çok farklıdır. Benim tanıdığım, bildiğim bir hoca vardı. Çok farklı. Bedir Rahmi İboğlu. <gülüyor> Onun öğrencilerinin hiçbir resmi Bedir resmine benzemezdi. Çünkü Bedir Rahmi onlara farklı şeyler anlatırdı. Hikaye anlatırdı. Bir hikaye üzerine renkleri anlatırdı mesela. Bir yüzeydeki bir rengin değerini ortaya koyardı. O önemli bir kriterdi. Neydi? O çünkü onun dünyası öylesine zengindi ki e, ve hiçbir şey de yok, Problemi yok. Kendiyle bir problemi yoktu. Her sanatçı bir eser üretirken müthiş bir gerilim ve enerji kaybı. Sanırım döneminin de birlikte çalışmaya en açık sanatçılarından birisi. Çünkü evet. dönemin önemli mimari yapılarında kendi eserleri ve izleri var. Evet. Bazıları korunamamış olsa da ya da bozulmuş olsa da o dönem sanki çoğu yapıyı e, kimliğini kazandıran bir sanatçıydı. Ee, i̇şte e, Brüksel fuarında çok Hı -hı. enteresan bir e, şey panosu vardı. E, çoğu binalarda, Karaköy'de bir binasında da böyle bir evet. tatlıcılar gibi bir şey vardı orada bir bina vardı iş vardı. Orada. Meydandaki, sanırım. Meydanda bir şey evet, vardı. Evet. Evet. Bir gün akademide ben asistandım. Hı -hı. Öğrenciler fena de belirabbi yükleniyorlar fenalde yükleniyorlar. Yani ticari mesleğini ticari amaçla özellikle bu serabik panolar filan de e, çok sinirlendi. Yani bu bir anekdot olarak ortaya koyuyorum. sıkı ise dedi 30 metrekareye imza atın. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani bir, e, pa, şey üzerine e, bir nicelik bir sayısal veri üzerine e, bir tuval üzerinde bir resmi imza atmakla Evet. 30 metrekare imza atmak arasında çok önemli bir fark vardır. Çünkü burada artık şeyler değişmiştir. Bir binaya dışarıdan bakıyorsunuz. 3 metreden, 5 metreden, 10 metreden uzaktan bakıyorsunuz. Mimarlıkta da bu geçerlidir. Yani durmadan o binanın etrafından dönmek gerekir. Yani kentsel mekandaki binanın konumu bence çok önemli. Onun için ben ağırlığımı çevresel değerler üzerinde... Bu yapı nerede yer alacak? Yer aldığı çevredeki konum ne olacak? Ne kadar doğayla uyum halinde ne kadar ters düşecek? Benim öncelik koşulum budur. Şimdi o zaman çok güzel bir yere geldik. Buradan devam edelim. Ee, kentsel meseleler, kentsel alanları meseleleri. Şimdi burada sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Farkındaysanız ki hepimiz artık bunun farkındayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ee, meslekteki pek çok şey değişti de kayıttan önce de konuşuyoruz. Çeşitli hmm. meseleler oldu. Bunlar değişirken şimdi biz belki de Türkiye tarihinin en önemli mimarlık iş balonuyla karşı karşıyayız. Bunun patlayıp patlamayacağını zaman gösterecek. Spekülasyon yapmak belki çok erken. Ama bir afet yasası çıktı. Ve Türkiye'nin bütün alanları neredeyse yapılaşmış bütün alanları baştan aşağı tasarlanacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yaklaşım bu? Bir mimar, mimarlık bunu çözebilir mi? Tasarım bunu çözebilir mi? Ee, şu anda karşı karşıya benim ve arkadaşlarımın kaldığı durumları ve meslektaşlarımla konuşuyorum. Yani mimarın üstünde çok gereksiz yükler var. Tasarımla bazı şeylerin çözüleceği zannediliyor. Ama daha çok daha temelindeki sizin de geçen yazınızda yazılan yazan, e, aidiyet, katılımcılık, demokrasi bunların hiçbiri okunmuyor. Şimdi e, ya, çok ilginç bir soru sordunuz. Kutlarım sizi. Esas sorunuz galiba e, bunun açıklığa kavuşması. Bu yasa kentsel dönüşüm yasası olarak topluma e, sunuldu. Evet. E, kentsel yasa e, dönüşüm yasası, kentsel dönüşüm daha doğrusu çok boyutlu bir şey, e, e, kavram kentsel dönüşüm. Burada e, sosyolojik taban bunun ana, e, temel şeyini omurgasını oluşturuyor kentin sosyal yapısı üzerine inşa edilmediği sürece inşa edilme sürece bu tarz, tamamen yapay fiziksel anlamda bir e, şey yap, e, fiziksel bir oluşumdur. Benzer ülkelerde bu yasanın öngördüğü projelerin süreleri çok uzun. E, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl uzun süreli soluklu projeler ve bunlar eee o mekanlarda kentsel dönüşüme girecek olan alanların e, o kendi içindeki kültürel değerleri yakın çevresi olan ilişkileri, insan ilişkileri üzerine e, uzmanların tartıştığı platformlar. Kamuoyunun konuyla ilgili olan ilgililerinin e, katıldığı platformlar. Zaman zaman sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir grupla bir tartışmalar. Sonunda peki burada kamu yönetimi nerede? Kamu yönetimi yönetici değil, yönlendirici. Bütün kurumlar arasındaki organizasyonu kuran bir konumda. İlişkiyi kuran, organizasyonu kuran. Burada mimarlar şehir planlaması sonrasında platforma katılıyorlar. En son süreçte platforma katılıyorlar. Bizde ise birdenbire en sondan başlayıp bütün bu çevre tasarımı, sosyolojik ilişkiler, yapıların oluşmasını mimarlara üstlendiler. Ve mimarlarda maalesef nedense bunları kabul ediyorlar. Sosyoloji öyle bir kitap okumakla kolay kolay elde edecek bir şey değildir. Anlatabildim mi? Ki bunu eğitimde ne yazık ki çok yapıyoruz. Sadece evet. sosyoloji için değil ama evet, evet. felsefesinden tutun diğer evet. bütün sosyal bilimler için. Evet. Örneğin <gülüyor> e, örneğin şöyle bir durum var. E, bunu e, örnekleri var. Mimarlık bölümünü bitirmiş, master çalışması yapıyor. Kentsel sosyoloji üzerine şey yapıyor. Ya şimdi böyle bir master çalışması kentsel sosyoloji yüzünde olmaz. Yani bunun tabanı olmaz. Böyle bir takım çelişkiler var. Sosyoloji e, toplumun e, Alt ve üst değerleriyle ondan sonra insan ilişkileri, insanların çevreyle olan ilişkileri, fiziki çevreyle olan algılamalarını ortaya koyan. Tasarım da zaten bunun sonucunda ortaya geliyor. Evet. Oysa biz tasarımın içine bu insanı sokmaya başlıyoruz ve hemen şu soru oluşuyor. Ya insan bu mekanların neresinde? Bugün yapılan sadece tasarımın kendisi var. Çünkü en kolay yol seçiliyor. Çünkü kısa zamanda sonuç almak istiyorlar. Yani kimler? Kamu yönetimleri. Sizin yazınızda da çok önemli bir nokta vardı. Burada biraz yarışmalara ve aslında ikon yapılara da gönderme vardı. Yarışmayla ya da tekil yapılarla kent kimliğin ve aidiyet meselesi çözülmez diyorsunuz. Evet. Kesinlikle katıldığım bir şey. Aslında bu da kentsel tasarımın en büyük sıkıntılarından birisi sanki. İk i̇kon yapı yapan mimarları kentsel tasarım ölçeğine getirmek bu bahsettiğiniz bütün süreçlerle onu yüzleştirmek ama bunun ne yine bahsettiğiniz gibi organizasyonel altyapısını kurmak, ne başka branşlardan yeterli bilgiyi, modern tabile know-how'u sağlamak. Bunları yapmadan birkaç ikon yapı ve şık grafiklerle kentsel tasarım meselesi çözülmeye çalışılıyor. Ve süre çok kısa. Evet. Çok kısa. Derken küçük de bir ara verelim. Öyle mi? Evet. Ha. Şu çok güzel bir şarkı. Ersen Gürsel çalışırken ne dinliyor <gülüyor> temalı. <gülüyor> ee, çok kısa anlatır mısınız şunun hikayesini? Gerçekten ilginç geldi bana. Ee, bir yaş günümde e, Bodrum'da e, aynı günü paylaşan bir arkadaşımla beraber eğleniyoruz. Bir tezde bahçemizde bir başka arkadaşımız bize İtalya'dan böyle bir şey getirdi. CD getirdi. Hepimiz merak ettik. E, dinlerken çok... O, e, ...hislendik, duygulandık. Merak <gülüyor> ettik nedir ya bu dedik. Neyin nesidir? Bu dedi İtalya'da... ...Sicilya'daki mafya... ...şeylerinin... <gülüyor> e, ...mafya üyelerinin... ...kendi aralarında ürettikleri, yaptıkları... ...bir müzik dedi. Ben zaman zaman... ...bunu böyle dinlerim. Hoşuma gider. Biraz rahatlarım. Şeyi anlatır bu. İlginç bir şeydir. Eee yerel kültürün şeyidir. Burada şey vardır. Müziği vardır. Duyguları vardır. Orada da bir şey var. Yani mafya böyle bir şey esasında. Acıları anlatır. Özgürlüğü anlatır. Özgür olmak kolay bir şey değildir. İşte hep şuna değiniyorum. Bugün günümüzde çoğu bu ikon mimarlar işverenin ee, sınırlarını belirlediği alan içinde özgürler gibi geliyor bana. O zaman buna şarkı arasından sonra girelim. <gülüyor> Önemli bir yerde duruyoruz. Evet, Il Canto di Malavita La Musica della Mafia albümünden geliyor. <gülüyor> Ricca Valeri da Spagna se partiru dall'Abruzzo, Sicilia passaru e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra per fondari le regni sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali sti regoli di sangue e domertà da patria afficchi u si li tramandaru questi leggi di la società leggi così unta storia da saru Ta camorra è e mafia è e società organizzata drang ta camorra è e mafia Sicilia Napoli Calabria onorata La matina a di lumari, na matina ammenzu di lu mari nappar chi c'è vitti navigari cinquveli e sett marinari unu di chi stime vorsi domandari Giovannotto, diceti che cercati onore e sangue e un rispondia sopra sta barca se poi inchianati onore e sangue trovammo per la via e me portaro a mezzo di lumari soletta, in omo favignana occhenti tutti chi stati a scutari sta in a terra vicine a sei lontana, drang ta camorra e mafia, leggi d'onore leggi d'omertà. Tekrar beraberiz. Ersen Gürsel'le sohbetimiz devam ediyor. Kentsel tasarımda kalmıştık. Biraz da e, Ersen Bey'in yaptığı projelerden bahsedelim. Bunlardan benim öğrencilik dönemimde benim için önemli olan İzmir'deki meydan, konak meydanı Hı -hı. düzenlemesi var. Oradaki süreçler nasıl oldu? Yani müzikten önceki de, şeyde sohbette bahsettiğimiz bir belediye var orada aktör sanırım hı hı. onların katılımı tavrı süreçte sizin yaklaşımınıza nasıl baktılar nerelerde size uydular Siz onlara uydunuz katılımlar ne düzeyde oldu halkın tepkisini sonra nasıl gördünüz neler yaşadınız kısaca bir anlatır mısınız ha, teşekkür ederim ki fırsatı verdiniz Çünkü bu çok ilginç bir şey süreç ee, yaklaşık e, 7 ay ee, bunun bir ön araştırma süreci vardı Belediye işi, bu işi bize bir e, danışmanlar aracıyla bu bize ulaştı hı hı. Ve el sıkıştık belediye başkanı rahmetli Ahmet Biriştinayla Önce e, İzmir nedir? İzmir'de konak meydanı Sarıkış'la ne kadar önemlidir diye e, Kitap okumaya başladık bir hoca. Haluk Erar var benim yardımcım. Rahmetli oldu şimdi Allah rahmet eylesin. Sürekli kitap okuyoruz. İzmir okuyoruz. Otuza yakın kitap okumuşuz. Bu arada anılar da var, hikayeler de var. İzmir'e <gülüyor> ne varsa var yani. Bir şey yakalamak istiyoruz. Ve gelin nokta şu oldu. İzmirler için konak meydanı ve Sarıkışla çok önemli. Demek ki ne yaparsanız yapın bunu tekrar gündeme getirmek. O tarihler son... Şey yoktu. Konak meydanı kaybolmuş. Sarı kışta kaybolmuş, anılarda kalmış, silinmiş gibi. Sadece şey vardı, ee, işte sağ alt kulesi, tarla gibi bir yerdi. Biz bunun üzerine yoğunlaştık. Ve yeniden bunu tasarım e, alanının merkezi konumuna getirdik. İzmir'deki mimarlarla e, böyle bir iş aldım, ben söz ettim. Kendilerinden kadınlarına bekledim. İzmir'deki mimarlara gittim, mimar odasına gittim. Açıkça aldığınız işi, evet. bu, da, bu da çok ilginç bir şey. Evet. O yüzden evet araya girdim ve evet. bunu tekrar evet. söylemek istiyorum. Türkiye'de pek örneğini görmedim evet. ve duymadım. Evet. Gittiniz, bulunduğunuz şehrin yerel mimarlarına gelin kardeşim. Gelim kardeşim. Onları buna Bu işe birlikte yapalım. Bil, ben siz, ben destinatörünüz olayım dedim. Bana ver ee, Hiç ses gelmedi. Fakat ee, odadan da mı gelmedi? Odadan da gelmedi ve karşı durdular. Hı. Almışsınız, becerin. Madem ki size başkan verdi, becerin dediler. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla gittik, derdimizi anlattık. Projemizi belli bir yere getirdikten sonra belediye meydanına, belediyenin binasında e, panolara koyduk, sergiledik ve herkesin kritini açtık. E, belediyemiz üyelerine bilgi verdik. Koruma kurulu üyelerine bilgileri verdik. Her hafta toplantı yapıyoruz İzmir'de, ben buradan katılıyorum. İzmir'in teknik ekibiyle. Hı hı. Bu toplantılara ben kritikleri alıyorum. Öyle bir süreç geldi ki arkadaşım, iş ortağım Haluk abi sen hiç bu kadar yumuşak bir adam değilsin ya. Hiç tepki göstermiyorsun dedi. <gülüyor> ben dedim ki kamusal alanda bir tasarım eğer yapacaksak o kentte yaşayan insanların düşünceleri e, bizim tasarırı e, onların düşünceleri bizim tasarımızın ana verilerini oluşturmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bütün insanlar dinleyeceğiz. Dinlememiz demek onları söyledikleri yapmak anlamında değildir dedim. Dinleriz. Dolayısıyla basın devreye giriyor. Basında da açık bunların yanıtlarına başlıyoruz. En son proje e, uygulama serecine girmeden önce belediye meclisine geldi. Belediye meclis tartışılıyor ve öyle şeyler istiyorlar ki herkes kendi düşüncesini yerine gelmesin. Çünkü herkesin anıları var. Konak meydanına paylaştı. Ben onları yanıtlamaya çalışırken e, Ahmet Pilişten'e kesti e, konuşmayı. E, sayın meclis üyeleri dedi. E, eğer mimar bütün sizin söylediklerini yerine, yerine getirmeye kalkarsa bu bir anonim proje olur dedi. Bırakalım bunları sizin getirdiğiniz o görüşleri mimar kendi değerlendirsin. Ve buranın kimliğini ortaya koysun dedi. Ses kesildi. Ben hiçbir yerde böyle bir kritik görmedim. Yani öbür bir, bir mühendis projesi olacaktı. Dinlemek ama bunu yorumlayıp bir yere kadar getirmek. Ve o meydan e, uygulama sürecinde çok fazla kritik aldı. Teknik nedenlerle, şunlarla bunlarla falan. Ondan sonra bitti. Ses seda kesildi. Bugün hem e, tasarım hem mekanın, eski mekanın yeniden İzmir'e katılması açısından e, yaşayan bir şey ve olumlu kriterler alıyorum. E, o nedenle ben mutluyum. Kritik, her zaman kritik yapabilir. E, ancak e, bir şey orada, bir şeye çok değinmiştim. E, mekanların tasarımında, bugün artık fiziksel anlamda o mekanı yapılarla çevirleyemiyoruz, belirleyemiyoruz o mekanı evet. oluşturuyoruz. Günümüzde Mekanların tanımını o mekanın içine gelecek zaman zaman oluşacak aktivitelerle o mekan salatılarının bir boyut kazanmış oluyor. Bu böyle soyut bir şey ama var. Böyle bir şey var. Ee, onun için mimarların bu konuda çok hassas olmana gerekir. Buraya bir şey değinmek istiyorum. Ee, Biraz süremizde de azaldı. Evet. evet. Sizi işte kesmek istemiyorum ee, çünkü aslında çok önemli bir konu benim için. Biz bu mekanı, için. biz bu konak ve çevresini o mekanı ee, bir boşluk alanı olarak gördük. Yeşili de öyle, meydanı da ola, öyle. Her zaman insanların aktivitelerine yanıt verebilen ve dolaşılabilen, iz, insanları izledik. İnsanlar konak iskesinden çıktıktan sonra nereye gidiyorlar? İzledik bütün bu insanları. Onun üzerine bunu kurguladık. Bugün İzmir Belediyesi'nin yaptığı bir proje var. O sahilde bir projeler 21 dergisi de yayınlanmış Evet. Bütün yeşilını tüketmişler mimari tasarımlarla. Çok üzüldüm. Boşluk çok önemlidir. Çünkü o boşluk daima insanlar nefes aldırır. Peki şimdi çok kısa son bir soruyla evet. bitirmek istiyorum. Cevabınızı da çok net evet ya da hayır istiyorum. Ee, siz bu işi aldınız İzmir'e gittiniz İzmirlere danıştınız hı. İzmir'de bu iş yapılırken daha önce burada artık bu işi yapmış bir mimar olarak size danışıldı mı? Hayır Danışılmadı Kesinlikle bir... Sadece sadece e, o proje e, e, ekibinde olan Nevzat Sayın evet. e, bana yardımcı olur musun dedi hı hı. Ben nasıl yardımcı olayım sana dedim Burayı çok iyi biliyorsun dedi Evet biliyorum dedim ondan sonra ee, buradan bir e, raile zemin üstü bir araç geçirmek istiyor toplu taşın e, buradan mı geçemez dedim yani mümkün değil burası tamamen yayalar açılmış bir senden rica ediyorum e, konak meydanı kapsamı içindeki mekanlara lütfen müdahale etmeyin dedim şimdi bu şey çok önemli Öğleden sonra saat 12'de başlayan bir rüzgar var imbat o imbatın kıyı üzerindeki çırpıntısı çok önemli. Bütün da bir örnek vardır. Tekneler vardır kıyıda ve tekneler durmadan hareket eder. Şimdi bu hareketi bu şu demek oluyor. Demek ki bunun kıyısı sürekli olarak deniz tarafından dövülen bir yerdir. Ve artık dövülmüyor mu? Artık bunu kaybetti mi Hayır. Yani bu o kıyı üzerinde yapacağınız her türlü şeyi, e, tasarım şeyini, ögesini çizerken çok iyi düşünmeniz gerekiyor. <gülüyor> çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Biz <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani e, belki İSMED'in beni bir mimar olarak gördünüz. İSMED'in başkanlığını yürütüyorum. Farklı bir söylem benim için. Bizim İSMED'in dili farklı olmak durumunda e, bir şeye karşı olurken karşı olmak değil e, projenin kendisiyle doğrudan doğruya ilgilenip o konuyu ...tasarlayan veya getiren kamu kurumu veya şirketleri davet edip dinliyoruz. Yani nedir bu konu? Dinledikten sonra orada açık bir kritiği açıyoruz. Sonra gerekirse görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani daha baştan bunu reddetmek veya kabul etmek gibi bir yargımız yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, konuk oldunuz. Evet, bugünkü konuğumuz Ersen Gürsel'di. Kendisiyle kent... Yeni başkanlık dönemi, projeleri hepsinden bir karma konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.